Wederom umuri korte introductie van de taal. We hebben een nieuwe in We hebben een nieuwe taal. We hebben een nieuwe taal. We hebben een nieuwe taal. We hebben een sözlükte ve ıstılahi olarak anlamını imanın eee olarak anlamını ittiba ve taklit arasındaki fark yakın imanı elde etmek için eee ta, e, taklit yakın ilişkisini veya ittiba yakın ilişkisini açıkladık. Taklidin hangi alanlarda olduğunu söyledik.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 ifade etmiştik bugün de bu müştehit alimlerimizden bir diğeri olan İmam-ı Şafii Rahimehullah onun görüşlerini dile getireceğiz İmam-ı Şafii'den gelen nakiller oldukça fazla ve güzeldir Şafii mezhebinin müntesipleri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 Allah bu davranışından dolayı onu mükafatlandırsın ve sevabını bol bol versin. Birçok hayrın sebebiydi İmam-ı Onun bu sözlerinden bazıları şunlardır. Bakınız ne diyor taklitle ilgili İmam-ı Şafi'nin Burhan'a ve Delil'e nasıl davet ettiği ile ilgili. İnşallah bizzat kendi sözlerinden sözlerini burada nakledeceğiz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 Yine İmam Şafii Rahimahullah bir başka sözünde diyor ki, Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti açıkça belli olduktan sonra onu başka birinin sözü için terk etmesi helal değildir. Diyor ki, Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir. Ki Rabbimiz zaten bunu böyle dilemiştir. Nisa suresi 115. ayette وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَ Kendisine hak belli olduktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse. Aysel ve Dolayısıyla o da diyor ki Müslümanlar şu konuda ittifak etmişlerdir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti açıkça belli olduktan sonra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 demektedir İmam Şafii rahimehullah Onun bu sözleri dipnot vakti almasın diye yani kaynakları belirtmiyorum ancak haber verecek olursam mesela Beyhaki'nin Sünen'inde var, Şarani'nin yine Şarani'de var, yine İbn Asakir'i Tarihul Dimeş'te var, İbn Kayyum'un İbn Kayyum'un E İbn Kayyum'a İbn Kayyum'un 361. sayfada el-Fulani Dawar, var. E el-Harizemül Kelam Hatib e, Hatib el-İhticab bi Şafii el-Mecmu'u Şerani'sinde var ve daha birçok kaynaklarda İmam-ı Şafii rahimehullah'ın bu sözleri kayıtlıdır. Yine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 hadise muhalif görüşlerimden sağlığımda da öldükten sonra da vazgeçtim. Dikkat ediniz. Bugün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sahih hadislerini terk ederken Aleyhissalatu vesselam'in sahih sünnetini terk ederken İmam Şafii rahimeullah'ın şahsiyetini kendisine kalkan yapılanlar acaba İmam Şafii'nin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 taklit etmeyin. Dikkat ediniz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hadisine muhalif olan bütün söz ve görüşlerimde Resulullah Aleyhissalatu hadisi, sözü uyulmaya daha layıktır. Beni taklit etmeyin. Allah Resulü sat was beni Allah Resulü sat was uyulmaya daha layıktır. Beni taklit het in, Buyuruyor. Imam-i Shafi'i. Rahimahullah. Yine. Imam-i Shafi'i'nin. Bir başka sözü ise. Şöyledir. Benden. Duymamış olsanız dahi. Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam'den rivayet edilen. Her hadis. Benim görüşümdür. Lütfen dikkat edin. Benden duymamış olsanız dahi.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 teslim olması gerekir. Yani benden duymanıza gerek yok. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği sabitse o halde biliniz ki o benim görüşümdür. İmam Şafii'ye bir gün "Hadise muhalefet görüş beyan eder misin?" diye soruldu. Hadise muhalefet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 Imam Shafi Shafi'nin hem kendisini hem de başkalarını taklit etmek, etmekten nehy belirtir. Kimdir i̇mam Muzani? Imam Muzani, Imam Müzeni, ikam talebelerindendir. O da El-Üm kitabına yaptığı muhtasarın başında İmam-i şu sözlerini orada naklediyor. Diyor ki, İmam-i Shafi hem kendisini hem de başkalarının taklit edilmesini yasaklıyordu. Yani bundan sakındırıyordu. Dolayısıyla üç mezheb imamımızın taklid ve bununla ilgili sözlerini dile getirmiş olduk. Bu imamlardan değerli olan Ahmet İbni Hanbel'in sözlerine bakacağız. Allah ona rahmet etsin. İmam Ahmed müştehit alimler arasında en fazla hadis toplayan,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 kişinin Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan ve ashabından gelene tabi olmasıdır. Dersin önceki bölümlerinde bu sözünü hatırlatmıştık hatırlarsanız. E biliyorsunuz taklid ve çeşitlerini zikrederken dedik ki Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam ancak dedik ki Allah Resulullah Aleyhissalatu vesseleme uymak taklid değildir, ittiba etmektir. E, Ahmet İbrahim Bey'in bu sözünü de nakletmiştik. Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam ve onun ashabına uymak taklid değil, tabi olmaktır diyor. Want Ali-Imran suresi 31. ayette Rabbimiz de buyuruyor. Kul in kuntum tehubbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullaha yaghfir lekum dunubakum. Deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Ya da Allah Resulü ve vesselam diyor ki. İbtedu billedeyn min ba'di Ebu Bakr ve Omar. Benden sonra şu iki kimseye uyunuz Ebu Bakr ve Omar.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 serbester. Yine Ahmed ibn Hambel Rahimaullah bir başka sözünde kim Allah Resulü Allah salat was hadisini kabul et O O eşiğindedir Demiştir. Kim Allah Resulü Allah salat was hadisini kabul et o helakin Eşiğindedir. Yani helak Olacaktır.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 Az önce ismi geçen İsham bin Yusuf, rukuya giderken ve rükudan doğrulurken ellerini kaldırıyordu. Çünkü biliyorsunuz Hanefi mezhebi, onların Abdullah bin Mesud'dan getirdikleri bir delil var. E, el rafi yedeyn ilgili yani elleri kaldırma rükudan önce ve sonra. Ancak bizzat onun talebelerinin e, rükudan önce ve sonra el kaldırdıklarıyla ilgili deliller vardır.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 Ee, İmam Ebu Hanife'nin dışında kalan diğer mezheplerde de raf-ı vardır yani ellerin kaldırılması sünnettir çünkü bu mütevatir derecesindedir. Dolayısıyla İsam bin Yusuf el-Belhi veya İmam Muhammed ile Yusuf'un bizzat kendilerinden de rivayetler var el kaldırdıklarıyla ilgili buna karşı da kayıtsız kalmamışlardır.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 hangi konuda olursa olsun kendi kendi eee mezhebindeki yanılgılardan hatalardan görüşlerden yüz çevirir. Dolayısıyla hakkın etrafında döner. Hak nereden geliyorsa onu alır. İmam Malik'ten geliyorsa İmam Malik'ten alır. İmam Şafii'den geliyorsa İmam Şafii'den alır. Ahmed İbn Hanbel'den geliyorsa Ahmed İbn Hanbel'den alır. İmam Ebu Hanife'den geliyorsa İmam Ebu Hanife'den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 Seneha kemkhallop, anedjuri ayyete fe internazatum fysie in faruddohu il-allahi wal rasul in kontoom tuk minune billahi wal jaomil akir. Birkonuda da annax du duishtuinus zaman, onu, Allah wal rasul negerturun. Bekisis bu annax mazzla, Allah wal rasul negerturunus. Neat manus gerekir, aynun isa suresat misbechinjek ayyete emredil digibi. Bu annax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 duymamaktır. Buna, buna itiraz edip hatada ısrar edince, edince ne olur? Aynı Nisa suresi 115. ayetteki gibi olur. Ve men yuşakıkir rasule min ba'de ma teyena lehu'l huda ve yetbi gayra sabilil mu'minin nuleh ma tawlle ve nuslihi cehennem ve saet Rabbimiz buyuruyor ki kim hak kendisine belli olduktan sonra yani sünnet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 Bütün yaratıkların emrinin üstündedir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın emri ile başkalarının emri çatışınca Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın emri öne alınıp uyulmaya daha layıktır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın emri ile başkalarının emri çatışınca Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın emri öne alınıp uyulmaya daha layıktır. Yanlış ihtihadın sorumluluğu bağışlanmış olsa bile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 Kendi halifeliği döneminde bunu yasaklıyordu bazı sebeplerden ötürü. Emnü'l-Ömer ona şöyle cevap verdi. Radiyallahu anh. Allah babamdan razı olsun. Em emri ebi u tabbiu em emri Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Dedi ki Allah babamdan razı olsun. Babamın emri mi uyulmaya layıktır yoksa Resulullah Aleyhissalatu vesselam'in emri mi? Bunu deyince adam şöyle karşılık verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri elbette dedi. Ondan sonra İbn Ömer o adama dedi ki artık git dedi. Sa'd İbni İbrahim yani Abdurrahman İbni Avf'ın oğlu bir adam hakkında Rabia bin Ebu Abdurrahman'ın görüşüyle hüküm verdi. Dikkat ediniz. Abdurrahman bin Avf'ın oğlu Saad İbni İbrahim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 Sen iştihad ettin, hükmettin İştihadın neticesinde bir hükme Vardın, dolayısıyla Artık bu iştihadından vazgeçme Dedi, dedi. Rebi ona diyor ki İştihad ettin hükmün geçerli Sad ise Şöyle cevap verdi, ne acayip bir durum Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hükmünü bırakacağım Sad'ın hükmünü ile mi hükmedeceğim Öyle mi? Bilakis Sad'ın hükmünü bırakıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in hükmüyle hükmediyorum dedi. Ardından davayı yazdığı kağıdı yırtarak adamın lehine hükmünü düzeltti. Bu örneklerden biri de Ahmed İbni Hanbel'dir. Kendisi fıtır, fıtır sadakasını <gülüyor> yiyecek olarak verilmesini emrediyordu. Çünkü kendisine Ebu Said El Kudri ve Abdullah İbni Ömer'den gelen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 Ebu Sa'id el-Hudri'den ve Abdullah ibn Ömer'den gelen hadisler var. Yani eee fitr sadakasını yiyecek olarak dağıttıklarına dair eee kendisinin de bu konudaki hücceti budur. Böyle kabul eder, yiyecek olarak verilmesini söyler. Aziz, e, biriler ona dediler ki Halife Ömer İbn Abdülaziz fitr sadakasının kıymet olarak verilebileceğini söylüyor. Aynı günümüzde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 sözü karşısında hani birileri çıkıp diyor ya Ebubekir ve Umar diyor ki İbn Abbas radıyallahu diyor ki arahum seyehlakun ben diyor onları helakta görüyorum. Akule qala Allahu ve rasuluhu ve yaquluna qala Abu Bekir ve Umar. Diyor ki ben onları helakta görüyorum. Ben diyorum ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah ve Resulü böyle buyurdu diyorum. Onlar bana diyorlar ki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 İnşallah e, konu konuya devam edebiliriz. E, gerçi benim benim <gülüyor> sesim gitmeye başladı herhalde. Musa abi beni çok konuşturuyor Allahu alem. Beni çok konuşturuyor. O yüzden benim sesim Allahu alem <gülüyor> biraz gitti. E, ben şimdilik ben ara vereceğim. Eğer sonra devam etme imkanı bulursam edeceğim. Yoksa etmeyeceğim. Allah sizden razı olsun. Eee